Bismillah, elhamdülillah ve salatu ala Başı kıbleye getirmeye yönelik bir hadis var mı, bir delil var mı? Bir kardeşimiz diyor ki, biz daha önce bu bilgilerle yetiştik. Yani başımızı kıbleye doğru döndürmemiz gerektiğine dair, yönümüzü kıbleye doğru döndürüp öyle yatmamız gerektiğine dair hadis olduğu bize anlatıldı. Ve biz de yurtta e, bu nedenle yataklarımızın yönlerini dahi değiştirmek için e, sıkıntılar çektik. E, ve ben biliyorum ki birçok insan bu husus nedeniyle psikolojik olarak e, kendisini e, sıkıntı içi, içerisinde hissediyor. Yani kıbleye doğru dönmediği zaman e, bu noktada gayret gösteriyor. Çünkü günah işleyeceğini düşün, düşünerek ancak bu hususta daha önceki sorulan soruya verdiğim cevapta da ifade etmiştim. E, açık bir delil, sahih kaynaklarda geçen açık bir delil e, bulamadım. Ancak e, zayıf kaynaklar yani zayıf rivayetlerin olduğu kaynaklarda geçiyor olabilir ya da kaynak verilmeksizin hadisçilerimiz tarafından rivayet edilmemiş de başka e, eserlerde geçen ama hadis olarak bilinen e, rivayetler olabilir. Bunu iddia eden kişinin delil getirmesi gerekiyor. Yani bir şeyin var olduğunu söyleyen bu hadisin olduğunu söyleyenlerin delil getirmesi gerekiyor. Bir hususta bir hususta var olduğunu iddia eden mi yoksa olmadığını iddia eden mi delil getirir diye sorulduğunda alimlerimiz hep şunu söylemiştir bir şeyin var olduğunu iddia edenin delil getirmesi get gerekir. O halde o hadisi edenler, ifade edenler mutlaka bir delil getirmeleri lazım. Şimdi bu hususta e, var olan sahih delillerde ise şunlar geçiyor. Bu konuyu daha da güzel açıklığa kavuşturacaktır. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Allah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüstü yatan bir adam gördü ve bu yatma şekli Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir buyurdu. Tirmizi'de ve Ahmet bin Hammam'ın Müsned'inde geçen bir rivayet. başka bir rivayette Tıhve radıyallahu an şöyle dedi. Beni ciğer ağrısından dolayı mescitte yüzükoyun yatarken Resulullah Aleyhissalatu vesselam gördü. Ayağıyla dürttü ve sana ne oluyor ki böyle yapıyorsun? Böyle yatıyorsun? Bu Allah'ın hoşlanmadığı veya Allah'ın bu ettiği, sevmediği bir yatıştır buyurdu. Bu da İbn-i Mace'de ve geçen bir rivayet. Bera bin Azib anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatacağın zaman önce namaz, abdesti gibi abdest al, sonra sağ tarafına uzanıp yat. Daha sonra da şöyle dua et. Allahım sana teslim oldum, işimi de sana havale ettim. Seni sevdiğim ve senden korktuğum için sana dayandım. Ancak sana sığınırım. Kurtuluşum da sendendir. Indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu şekilde hareket edip o gece ölürsen Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyleyse son sözlerin bunlar olsun. Müslüm'ün zikir bölümünde 56. maddede geçiyor bu, bu rivayette. Evet kardeşlerim görüldüğü gibi hadislerde yatış şeklinin nasıl olması, hangi duanın olması gerektiği hakkında e, açık ve net bilgi var. Yani kıbleye doğru döneceksin, şu şekilde yatacaksın şeklinde açık bir bilgi yok. Ama yatmanın şekli, e, edilen şekli, yüzüstü yatma ve sırtın yukarıya doğru gelmesi şeklidir. Şayet bir nehi söz konusu olsaydı Peygamberimiz bundan da bahsederdi. Yani sakın ha kıbleye ayaklarınızı döndürmeyin. Yatarken kıble do tarafına doğru dönün şeklinde sahih kaynaklarda da bu geçerdi. Çünkü Peygamberimiz bütün hayatın her alanında sahabesine ne yapması gerektiğini öğretmiştir. Ve bu öğrettiği bilgiler de birçok hadis, birçok sahabe tarafından rivayet edilmiştir. Yani bu hususta ne dair açık ve net, sahih bir bilgi bilmiyorum. Ama olduğunu iddia eden kardeşimiz bunun delilini getirmelidir. Ayrıca kardeşlerim, biz kıbleye doğru döndüğümüzde tam manasıyla Kabe'yi tutturmamız mümkün değildir. Çünkü biz yüzlerce kilometre uzakta Kabe'ye doğru yöneliyoruz. Ayette zaten Rabbimiz Estağfirullah fevellu mescidil haram diyor ki fevellu dönün yani velûcuhekum yüzlerinizi şatr'al mescidil haram Mescidi Haram tarafına doğru dönün. Mescidi Haram'a e, tam manasıyla Kabe'ye doğru Kabe demiş olsaydı %100 tutturmamız gereken bir durum oldu. Ama o tarafa doğru dönün ifadesi geçmektedir. Mescid-i Haram tarafına doğru. Ve bu Kabe'nin yakınında olduğumuzda çok kolay tutturabileceğimiz bir durumken, yüzlerce kilometre uzaktan bir milim hata yapsak yönümüzde bu bırakın Kabe'yi tutmayı Suudi Arabistan ülkesine bile denk gelmeyebilecek bir durum olabilecektir. Yani tam manasıyla sıfır hata ile Kabe'yi tutturmamız mümkün değildir. O halde biz e, arada binalar olduğu halde e, yüzlerce kilometre öteden Kabe'ye doğru böyle bir yatış yaptığımızda saygısızlık yapmış olmayız. E, bu Kabe'nin yakınındaysak yani Kabe'nin e, hemen Karşımızda ya da Kabe'yi görebiliyor ya da Kabe'nin yönü tam manasını tutturabileceğimiz bir yerdeysek mümkün olur. Yani sakınmamız doğru. Çünkü Kabe mukaddes kılınmıştır. Allah ve Resulü tarafından mübarek kılınmıştır. Oraya saygılı olmak gerekir, hürmet etmek gerekir. Bu hususta bir mümin edepli, adaplı ve saygılı olmalıdır tamam ama bu husus dediğim gibi açık ve net bir şekilde edildiğine dair rivayet yok. E, ve yüzlerce kilometre uzaktan da insanların yatış şeklinin Kabe'ye doğru denk gelmeme ihtimali de e, çok yüksektir. Ancak namazda e, biz o tarafa doğru dönerek yani yönümüzün kıble olduğunu e, ifade etmiş oluyoruz. Tutsa da tutmasa da o tarafa doğru değilse bütün müminlerin yüzde yüz tam manasıyla kabe isabet ettirebilmesi oldukça zordur. Çünkü fizikte bir şey vardır. Açı büyüdükçe yani mesafe arttıkça açının isabet oranı yani çok zorlaşacaktır. Diyelim ki Kabe'ye doğru bir kilometre öteden durduğumuzda yönümüzü tutturmamız nasıl farklı ise 100 kilometre öteden Kabe'yi tutturabilmemiz o kadar farklı olur. Yani uzun mesafe büyüdükçe, mesafe uzaklaştıkça tam anlamıyla Kabe'yi tutturmak oldukça zor bir durum olacaktır. Dolayısıyla bu hususta yani daha önceki yaptığım sohbette de ifade ettiğim gibi açık net bir nehi bulunmamaktadır, nas bulunmamaktadır. Ama yine de Müslümanlar dikkat ederlerse edep ve adaplarından yani bu güzel bir davranışta bulunmuş olurlar. Ama günah işlemiş gibi yani haram işlemiş gibi bir durumla karşılaşmazlar. En iyisini bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.